Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kuşlar ve Kediler Yazan Adem Terzi Dramaturg Oytun Şahin Yöneten Erdal Küçükgömürcü Yapımcı Ersan Edinç Efektör Hamit Şelik Sanatçılar Baba Haydar Gültepe, Anne Adviye Öztürk, Metin Cem Balcı, Nihan Berna Adı Güzel, Serkan Harunca. Neredesin kadın dondum kapıda kapat çabuk. Yazdan belliydi böyle soğuk olacağı. Serçeler yere konmadıydı hiç. İyi ki odunun kömürü bol almışız. Neyin var senin kuzum hoş geldin bile demedin bugün. Ağzından bir bakla çıkacak gibi ama dur bakalım. Mektup geldi bugün. Ne mektubu? E, bu, bugün geldi. Ne mektubu diyorum? E, metin'den Metin yazmış. Ah. Ne istiyormuş Eve dönmek tabi Eğer sen izin verirsen Dönmek mi Giderken bana sormuş mu Onca yıl geçti aradan Giderken bana sormuş mu dedi Kal mi? dedin mi Yukarı çıkıyorum ben Yemek hazır olunca çağırırsınız Onca yıl olmuş Hiçbir şey söylemeyecek misin? Buraya da soba kurmalı kışın. Çok soğuk günlerde yakarız. Metin gelecek diyorum. Soğuğa gelemez kuşlar. Hele kafeste hiç yapamazlar. Dışarıda belki. Eğer sen izin verirsen... İnsanlar da dışarıda yapamaz asıl. Sığınacak dört duvar ararlar. Onca yıl olmuş. Kuşlarsa aksine açıkta... ...en fazla bir ağaç dalında rahat ederler. Metin gelecek. Eğer izin verirsen... Giderken bana sordum. O. Kal dedin mi? Söylememe gerek var mıydı orası onun eviydi orası hepimizin eviydi neden gitti o zaman Metin farklıydı evet farklıydı Serkan'dan farklıydı Nihandan farklıydı Onlar nasıl yaşadılar o evde şimdi de burada onu boğuyordu o ev gemiler sen Ben mi <gülüyor> ne yaptım ona ben Hiçbir şey yapmadım asıl mesele de bu işte onun hiçbir şeyiyle ilgilenmedin. Bahçedeki dut ağacı gibi kendi kendine büyüdü. Her işini kendi gördü. Okula ne zaman başlayıp... ...okulu ne zaman bitirdiğini bile bilmiyorsun. Sonra da olmadık işlerle uğraştı dışarılarda. Hiç ilgilenmedin onunla. Aslında hiçbirimizle ilgilenmedin ya. Ne yapmam gerekiyordu daha? Yıllarca sabahın alaca karanlığında kalkıp işe gitmedin mi? Gecenin alaca karanlığına kadar... Aç açık mı kaldınız? Babalık bu değil. Neymiş babalık? Hiç ilgilenmedin onunla. Aslında bizimle de ilgilenmedin. Şimdi de ilgilenmiyorsun ya. Kuşlara gösterdiğin kadar bile sevgi göstermiyorsun bize. Hadi biz dayandık. Ama o başkaydı. Dayanamadı gitti. Kuşlarımın ne zararı oldu size? Karı da olmadı. Neye yaradılar? Geldiğin gibi buraya koştun. Bizim yerimize onlarla konuştun. Biz sofra başında seni bekledik hep Yemek yedik Yukarıya çıkışını seyrettik Hatırlıyor musun Metin ilk zamanlar Sabah erkenden kalkardı Seni görebilmek için Ama Sen gemilerinin yanında olurdun Sonra da işe giderdin O da erken kalkmaktan Seni beklemekten vazgeçti Sadece akşam sofralarında görebiliyorduk seni. O zaman gemiler vardı. Şimdi de kuşlar. Ben hep evdeydim. Bir de işimde. Başka bir yerlere mi gittim? Evdeydin ama bizden uzakta. Kuşlara yakın. <gülüyor> Kuşlardan mı kıskanıyorsun beni? Bütün mesele bu mu? Bir tane iki tane değil ki. Yüzlerce yüzlerce kuş var bu evde. Ben onlar olmadan yapamam. Demek istediğim buysa ben kuşlardan vazgeçemem Vazgeç demiyorum ki sana Onlardan biriyle konuştuğun kadar konuş diyorum bizimle Bunu zamanında yapsaydın böyle olmazdı Metin gitmezdi öyle mi? Gitmezdi Suç bende öyleyse Buna suç denir mi bilmiyorum Sabahtan beri başımda ne konuşup duruyorsun o zaman Metin gelsin istiyorum Eğer eğer izin verirsen Neden bana soruyorsun? Sizi de bırakmış olmadı mı giderken? Neyse gelsin bakalım ne olacaksa Sen bari otur sofraya Serkan Geç kaldım Çay soğumasın Ekmekler de sıcak Geç kaldım diyorum anne Bir gün ...de geç kalıver ne olur canım zorla niye yediriyorsun bana bunları yıllardır kahvaltı yapıyor muyum ben bir günde birlikte yiyelim işte yalnız başıma kahvaltı etmek istemiyorum artık diğerleriyle yersin kiminle hiç kimse yok ki oğlun gelmişti ya erkenden kalkıp gitti o hmm. nereye <gülüyor> sahilde dolaşacakmış biraz denizi çok özlemiş ...babam... ...o daha önce çıktı... ...o nereye gitti... ...bilmiyorum... ...ablan da kalkmaz bu saatte biliyorsun... <gülüyor> <gülüyor> ...o da ne uykusu uyuyorsa yıllardır... ...bu saatte ne yapılır ki başka... ...ya kalkıp işe gidilir ya uyunur... ...günün en güzel saati bunlar... ...ömrümüzün de en güzel günleri bunlar... ...daha güneş doğmadan kalkıyorum ben yıllardır... <gülüyor> ...duyan da seni zorla çalıştırıyoruz... ...ee çalışmasam ne olacak... Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun anne. Kader. Biz de kurbanlarıyız işte. Aa, o nasıl söz öyle? Sen de suçu kadere yıkma o zaman. Kimmiş suçlu? Bilmiyor musun? <gülüyor> Hala unutmadın mı? Küçüktün sen. Nasıl hatırlayabiliyorsun? Hiç unutmadım ki anne. Bütün hayatım o zaman değişmedi mi? Ben. Hem zaten bunları konuşmanın anlamı da yok. <gülüyor> Yaşından büyük laflar ediyorsun. Yaşından fazla şey yaşadım. Evet, hepimiz yaşadık. Birimiz hariç. Abin mi kastediyorsun? Sen de biliyorsun kimden söz ettiğimi. Ama o senin abin. Ben de onun kardeşiydim ama. Sen de annesi. Nihan da kız kardeşi. Babam da hepimizin. Şşş, kalkma, otur. Geç kaldım. Ee, bari akşam yemeğini birlikte yiyelim ha? Beni beklemeyin. O senin abin Günaydın anne Oo. Ne güzel de geliyor sabahın sesi Üşün üşün yukarıda Gel canım gel Isın biraz <gülüyor> Metin kalkmadı mı daha Çoktan kalktı da dışarı çıktılar Babam mı mı Ayrı ayrı Pazar sabah nereye gittiler erkenden Metin deniz kıyısına indi <gülüyor> Bizden çok mu özlemiş denizi Gelse de görsem Metin'i Doğru dürüst konuşamadık akşam Erkenden yattı Say neydi akşamki haliniz Oğlumuz gelmiş gibi değil de cenaze çıkmış gibiydi ev Ben ne yaptım ki kızım Babanla Serkan'ı görmedin mi Yabancı gibi davrandılar Metin'e Ben arada kaldım Onca yıl yabancılaştırır tabi biraz insanı Ne onca yılı Topu topu 7 yıldır görmüyoruz Metin'i. <gülüyor> Bizim aile için çok bile. Neden mi şu? Sadece Metin değil. Herkes birbirine yabancı değil mi? Kim kiminle konuşuyor doğru dürüst? En son ne zaman beraber bir şeyler yaptık? Hadi Metin yoktu diyelim. Biz dördümüz ne zaman yaşadık bu evde? <gülüyor> Hiçbir şeyi kaçırmıyorsun bakıyorum ben. Oysa sadece uyuyordun sen. Uyumadığın zamanlarda da hep gülüyordun. <gülüyor> Bu uyuşukluk sana işlememiş sanıyordum. <gülüyor> Benimki dayanmak için bir yoldu. Duymazdan geldim görmezden geldim. Sen de öyle yaptın. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandın. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Önemsiz işlerle uğraştın. Böyle değildi. Buraya geldikten sonra evimiz... Hep böyleydi anne hep böyleydi. Evimiz yanmadan önce de böyleydi. Sen yine gereksiz işler icat ediyordun kendine. Serkan gölge gibi gidip geliyordu okula. Okuldan sonra da ev yerine arkadaşlarının yanına. <gülüyor> Babam için orada küçük gemiler vardı kuşların yerine. Saatlerce hiç konuşmadan gemi yapıyordu. Her tarafı küçük ahşap gemilerle dolduruyordu. Ne varsa sanki. <gülüyor> Bir adadaymış. Biz de adanın yerlisiymişiz de bizden kurtulacakmış gibi. Kaçmak için onlar gerekiyormuş gibi. <gülüyor> Bazen o kadar acımasız oluyorsun ki tanıyamıyorum seni Niham. Sanki her zaman gülen sen değilsin <gülüyor> Keşke gülmeseydim anne Ben de Metin gibi yapsaydım aa, aa. O nasıl söz <gülüyor> Söylemek istediğim bir tek oydu çırpınan Bir tek oydu bizi uyandırmaya çalışan Ateşle mi? <gülüyor> Dayanamadı Kendi başına kaldıramadı e, Hiçbirimiz yardım etmedik ona Ne yapabilirdim ki ben Senin bir suçun yok anne Senin hiç suçun yok Hadi ben odama çıkıyorum bu saatte ne yapacaksın odanda? <Gülüyor> Uyuyacağım. Yine çok soğuk değil mi? Her zamankinden daha soğuk bugün. Metin'le oturuyorduk biz de sobanın yanında. İyi. Gel sen de ısın. Üstümü başımı çıkarayım da. <gülüyor> Serkan gelince hep birlikte otururuz sofraya. Ben yukarıdayım. Isınsaydın biraz. Serkan gelince inerim. <gülüyor> Babam biliyor mu gideceğimi? Ama daha yeni geldin oğlum. Hiçbir şey değişmemiş ki anne. Ama değişebilir. Ne zaman değişecek? <gülüyor> Babanı bilirsin. Hep böyledir o. Git der gibi. Onunla bir sefer konuşsaydın. He? Kaç kere denedim. Benden kaçıyor hep. Sabah erkenden çıkıp gidiyor. Akşamda kuşların yanında. Bizim gibi yapamaz mısın? Nasıl? Alışamaz mısın Metin? Kuşlar gibi mi? Benim gibi. Serkan gibi, Nihan gibi... Herkes gibi ha, Baban geliyor Bir kerecik olsun konuş onunla ne olur Yemek hazır değil mi daha ee, Serkan'ı bekliyorduk Gel e, sen otur istersen Neredeyse gelir oda Sobanın yanına otursaydın baba Üşümüşsündür Zararı yok En çok bunu özlemişim Sıcak bir odada Sobanın yanında otururken Mutfaktan gelen tıkırtılarla yemeği beklemeyi o akşamki yemekten başka hiçbir şey düşünmezdim. Hayattaki en mutlu şey o yemeği yemekmiş gibi gelirdi bana. Ondan sonra da bir şey olmazdı çünkü. Herkes hemen odasına çekilirdi. Sen gemilerini, annem örgülerini, Nihan uyumaya, Serkan'ın da hangi köşede olduğu bilinmezdi. Hiç konuşmazdı çünkü. Yemeği beklerken neyi beklediğimi bilirdim en azından. Bir tek o vakit hepimiz aynı şeyi bekliyor olurduk. Bu da çok hoşuma giderdi. Peki şimdi var mı yemekten sonra beklediğin bir şey? Biliyorum. Beni neyin beklediğini biliyorum. Burada kalmaktan daha iyi bir şeydir umarım. İyi olduğunu düşündüğüm için gitmiyorum. Yani için gidiyorsun. Bunu sen daha iyi biliyorsun baba. O günlerin öfkesini hala taşıdığımı mı sanıyorsun? Başka türlü düşündürecek bir şey yapmadın ki. Ne o zaman ne de geldiğim birkaç gündür. Seni affetmediğimi mi düşünüyorsun? Affedip affetmediğimin çok fazla önemi yok baba. Aslında bir anlık öfkenin cezasına çoktan razıydım ben. Ama sen hiçbir duygunu belli etmedin. Öfkeni de sevgini de. Beni asıl üzen bu olmuştur. Hep yabancı gibi davrandın bana. Karşına alıp konuşmaya bile değer bulmadın beni. Diğerleriyle konuştum öyle mi? Sen hiç kimseyle konuşmadın baba. E, ne söylemeye çalışıyorsun o zaman? Onların neden benim gibi yapmadığını soruyorsun değil mi? Sormana ne gerek var? Onlar için herhangi bir sorun yok çünkü. Neden bu soğuk kış günü... ...sobanın başında değiller o zaman. Senin annemin dizinin dibinde. Bak Serkan işten çıkalı çok oldu. Kim bilir nerelerdedir. da bu saatte uyuyordur. Ee bunda benim suçum ne? Onları sevmediğimi mi söylemeye çalışıyorsun? Bunu hiç göstermediğini anlatmaya çalışıyorum. Annen de bunları söyleyip duruyor yıllardır. Ne yapmam gerekiyordu hiç anlamıyorum. Ne bekliyorsunuz benden? Burada bu sobanın kenarında... Bizimle birlikte otursan bile yeterdi. Bir şey yapmana gerek kalmazdı. Dediklerinden hala hiçbir şey anlamıyorum. Bundan sonra anlasam da önemli değil. Bunca yıldan sonra gelip beni suçlamanı beklemezdim senden. Bunca yıl benim suçlu olduğumu düşündün de ondan. Suçlu değil misin yani? Ben de öyle düşündüm yıllarca. Suçlu olduğuma inandım. Bizde miydi yanlışlık o zaman? Evden biz mi kovduk seni? Evi biz mi yak dedik sana? Yanlış olan sendin baba tek yanlış olan sendin ne demek istiyorsun sen bir ailen yokmuş gibi yaşadın hep hala da öyle yaşıyorsun ve davranıyorsun Hiçbir adına konuşuyorsun ne kötülük yaptım sana da bu kadar nefret ediyorsun benden yapmadıkların yaptıklarından çok daha fazla acı veriyor baba neymiş yapmadığım şeyler babalık yapmadım. ciğerleri için senin gibi düşünmüyor niçin senin gibi davranmıyor buna ne diyeceksin belki benim kadar ihtiyaçları yoktu sana belki benden daha güçlüydüler Belki birbirleriyle oyalandılar. Belki birbirlerini sevdiler. Belki de... Belki de sadece sen kötüydün. <gülüyor> Belki sadece sen bizden hoşnut değildin. Oysa sizleri üzecek... ...dişe dokunur bir şey yaptığımı da hatırlamıyorum. Herkesin yaşadığı gibi yaşıyordum ben de... ...kendi evimde. Beni beğenmeyen bir tek sensin. Bunun suçunu da bana yükleme. Bu saatten sonra söylemek zor ama... ...ben en çok seni sevmiştim. Bu yüzden de en çok ilgiyi... ...senden beklemiştim. Ama sen bütün vaktini o küçük gemilere ayırıyordun. Söylesene kimin evinde o kadar küçük gereksiz eşya vardı baba? <gülüyor> Bizim evde de yok. Yakmıştın onları unuttun mu? Unutmadım baba. Hiç unutmadım. Görüyorum ki sen de unutmamışsın. Ben yıllarımı vermiştim onlara. Ben de yıllarımı verdim onlar yüzünden. Gittiğin yerlerde daha mutluydun öyleyse. Öyleymişim. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu gidişinin suçunu da bana yükleme o zaman. Seninle konuşulmaz baba. Bunu bir kere daha anlıyorum. ...hep aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyormuşum? Bizimle konuşurken münazaradaymış gibi davranıyorsun. Münazaraları da hep sen kazanmak istiyorsun. Bunun içinde konuşurken sadece zekanı kullanıyorsun. Konuşmayı sen istedin. Beni yenmek için uğraşmanı istemedim baba. Ne yapmamı istiyorsun peki? Bir kerecik olsun ailenle konuştuğunu hatırlatmanı. Bir kerecik olsun kendini haklı çıkarmaya uğraşmamanı. Zekamı kullanmayayım öyle mi? Bir yolu da bu. Seninle konuşabilmem için neyimi kullanmam gerekiyor? duygularını nedenmiş o ben senin oğlunum baba zeki bir adamla münazara etmek değil babamla sofraya oturmak istiyorum ben babamı istiyorum ya yani. baban işte bu bu kadar bu kadarı bana yetmiyor sen bilirsin dışarı çıkıyorum ben yemeği sonra yerim belki de hiç yerim Serkan gelmedi mi daha Metin nereye gitti? Dışarı. Sen yatmadın mı hala? Seni bekledim. Neden? Konuşmak için. Bu saatte mi? Hemen konuşmamız gerekiyor. Metin... Yarın sabah erkenden gidiyormuş. Ben ne yapabilirim? Gitmemesi için bir şeyler yapabilirsin. Gitsin diye bir şey yapmadım ki. Kalması için de yapmadın. Ne yapmamı istiyorsun? Yatağına gidip yalvarayım mı bu saatte? Bunu mu bekliyor benden? Ne beklediğini ben de bilmiyorum artık. En iyi... ...senin bilmen gerekiyor bunu. Ağsız dilsiz kuşların ne istediğini biliyorsun da... ...Mitin'in... ...oğlunun neye ihtiyacı var bilmiyor musun? Yine mi kuşlardan konuşacağız. İyi. Yatıyorum ben. Şimdi de onların yanındaydın değil mi? Bir eksikleri var mı diye bakmaktan gelmiyor musun? Ben bakmazsam eksiklerini görmezsem nasıl yaşayacaklar? Dillerimi var ki açız desinler? Dilimiz var diye evin içinde bağırmamız mı gerekiyor? Ne diye bağıracakmışsınız? Ölüyoruz yavaş yavaş ölüyoruz diye. Suyumuz yiyeceğimiz var ama yine de ölüyoruz diye Çünkü onlardan başka her şeyimiz eksik diye Ne demek istiyorsun sen Bak gördün mü Söylediğimiz halde anlamıyorsun Niye anlamıyorum ...yavaş yavaş gömüldüğümüzü... ...karanlık bir mezara girdiğimizi... ...ne karanlığından... ...ne mezarından bahsediyorsunuz sen? ...buradan buradan... ...gittikçe üzerimize kapanan bu evden... ...burayı da sen yap istersen... Ah, ...buna gücüm yok... ...hem neyi değiştirecek... ...başka bir eve gideriz... ...orada da kendini oyalayacak... ...bizi yalnız bırakacak bir şey bulursun sen... ...neden yalnız oluyormuşsunuz... ...kaç kişi var bu evde... ...sayı olarak fazlayız belki... Hadi metin yoktu diyelim. Dördümüz en son bir araya ne zaman geldik? En son ne zaman birbirimizin halini hatrını sorduk? Yıllardır böyle bu. Şimdi neden söylüyorsun bütün eee, bunları? Artık değişsin istiyorum. Biz de normal bir aile olalım istiyorum. Nasıl değişecekmiş? Tam bilmiyorum ama sanki metinle ilgili. O kalırsa her şey değişecekmiş gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum. ...bu sebepten de onun gitmesini istemiyorum. Ben mi engel oluyorum ona? Belki sen... ...belki hepimiz... ...ama senden bekliyor ne bekliyorsa. Ne olursa olsun... ...en çok seni severdi. <gülüyor> Canım. Aslında... ...evi yaparken de... <gülüyor> ...bütün tepkisi sanaydı. O senin etrafında pervane olurken senin gemilerle ilgilenmen hele onlara hiç kimseyi dokundurtmaman çok etkiledi onu senden kaçtı aslında en çok seni severken ben de onu çok seviyordum itiraf etmek gerekirse en çok ona güvenmiyordum. işte bu yüzden evi yakmasından çok beni terk etmesini affedemedim neden hiç söylemedim bunları neden hiç göstermedin sevgini? Kendimle uğraşıyordum çünkü Alışamamıştım Sana, babalığa Nasıl evlendiğimizi biliyorsun Birbirimizi hiç görmeden, tanımadan Bir anda oldu her şey Aslında ben gezmek istiyordum Farklı yerler görmek Bu şehri, bu mahalleyi, o evi hiç sevemedim Bu evi de sevmiyorum Halim gemilerle dünyanın her yerini gezmekti Beni alıp götürecek Olmazsa kendi gidecek Belki bir gün geri dönecek Bana gördüğü yerleri anlatacak Her şeyi bu yüzden sevdim Gemileri, kuşları Bunları ilk defa söylüyorsun Hiç sormadın da ondan Bundan sonra böyle olmayacak İnan İnan değişecek her şey Ne olur Ne olur konuş Metin'le Bunları ona da söyle Gitmesin. Onun da sadece benim yüzümden mi gittiğini düşünüyorsun Unutma Benim oğlum o İyi ya işte Bu kadar zamandır neden kin tutuyorsun hala Onun da içinde uzak yerlere gitmek Oraları görmek yatıyor Yarın sabah gitmezse başka zaman gidecek Bunu bir gün mutlaka yapacak Duramayacak Ertelemenin boşuna umutlanmanın anlamı yok Beni bahane ediyordu hep Bırak öyle kalsın Senin Nihan'ın gözünde suçlu o olmasın Onu da kaybetmeyin Nasıl olsa beni bu halimle az çok kabul ettiniz Bu yüzden bırakılsın. Ne kadar kolay söylüyorsun bütün bunları Hadi yatalım artık Sabah kahvaltıda birlikte olalım hiç olmaz Sen de gel Son defada olsa hep birlikte yemek yiyelim Bunu bari çok görme Metin'e Bunu Metin için mi istiyorsun? Ne fark eder? Metin için olsun Benim için olsun Onu sevindiren her şey Beni de sevindirir Hem belki bu kalır aklında son olarak eve dair Beraber yenilen sıcak bir yemek Belki dönüşünü hızlandırır <Gülüyor> Eğer dönecekse Bunu yapacaksın değil mi? Kahvaltıda olacaksın Bilmiyorum Sabah olsun bakalım Hadi Şimdi iyi geceler İyi geceler O nereden bitir? Bu saatte başka kim gelir? Münasebetsiz mi diyorsun bana? Canım kardeşim diyorum sana. Aa, ne yapıyorsun sen? Eşyalarını <gülüyor> mı topluyorsun? E, pek toplamak sayılmaz. Zaten çıkarmamıştım çoğunu. <gülüyor> Çünkü çıkaracak kadar olmadı geleli. E, bu da bu kadar çabuk gidemezsin anlamına gelir sevgili abicim. Ben hiç gelmemişim bu eve Nihan. Gidişimde umursanmayacaktır. Kimin için? Hepimiz için. Bu kadar çabuk karar veremezsin buna. Ailemi tanımak için ne kadar zaman geçirmem gerekiyor? Bütün bir hayatını. Ha, kafamı karıştırıma. <gülüyor> kafamı karıştırırsan ne olacağını biliyorsun değil mi? Karışık marışık senin kafan hep güzeldir. <gülüyor> Beni vazgeçirmeye mi geldin sen? Yıldızlara bak. Ne kadar güzeller. En iyi de bu odadan görünürler. E, bu odaya taşınırsın ben gidince. Taşınsam sen yokken taşınırdım. <gülüyor> <gülüyor> Bir ay bile kalmadım bu odada. <gülüyor> Ama hiç bozulmadı. Kimse de girmedi. E, yıldızlara bakmak için de mi? E, asıl onlar için girilmez. Yalnızken bakılacak en son şey yıldızlardır. Hı hı. Parmağını uzatıp ne kadar çok ve parlak olduğunu gösteremezsin kimseye. Güzelliklerini paylaşamazsın. <gülüyor> Öyle olunca da sevinemezsin. <gülüyor> Hem en uzakta olmalarına karşın dünyayı en çok hatırlatanlar da onlardır Hayatını, yaşadığın çevreyi, mutsuzluğunu Ee, başka ne biliyorsun yıldızlar hakkında? Hiçbir şey bilmiyorum aslında Sadece hissediyorum <gülüyor> Ama beni bu etkiliyor Bildiklerim değil hissettiklerim ee, Bilmek ve hissetmek farklı şeyler mi? Bunu da tam bilmiyorum En azından anlatacak kadar bilmiyorum Peki bu konuştuklarının benimle bir ilgisi var mı? Başta yoktu ama şimdi kurmaya başladım. <gülüyor> Merak ettim şimdi. Örneğin benim seni nasıl bildiğimi düşünüyorsun? Bunu da ben bilmiyorum. Annemin, babamın, Serkan'ın... Ee, onları da. Neden? Hiç konuşmadık bunları. Ama sana karşı neler hissettikleri hakkında bir fikrim var değil mi? Onun için gidiyorum zaten. O zaman hepimizin gitmesi gerekirdi. <gülüyor> Apayrı birbirinden uzak yerlere. Neden? Kimse kimseyle konuşmuyor bu evde. Hı hı. Birbirimiz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. En basit şeyleri ne bileyim sevdiği rengi bile. Bu yüzden hepimizin senin gibi hissetmesi gerekiyor da ondan. O zaman sen de benim gibi hissetmiyor musun? Bilmem. <gülüyor> Bazen. <gülüyor> dedim ya tiyatro gibi bu ev. Hep karşılıklı iki kişi arasında geçen konuşmalar. En gerekli şeyler. Suyu verir misin? E, şekeri uzatır mısın? <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> en çok da monologlar. Hı -hı. Bir tiyatro sahnesindeymişim gibi hissediyorum kendimi. Başka bir şey hissetmiyorum. Bazen ben de gitmek istiyorum senin gibi. Hiçbirini görmek istemiyorum. Çünkü artık gerçekle oyunu karıştırıyorum. Eğer oyunsa... Sıradan bir rolle oyalanmak istemiyorum. Ya gitseydin seni engelleyen ne? <gülüyor> Değişeceği umudu. Bunu hala taşıyor musun? Taşıyacak başka neyim var Metin? <gülüyor> Çoktan delirmem ya. Evlenip evden ayrılmam gerekirdi bu durumdan kurtulmak için. <gülüyor> e, evlen işte. Yaşın geçiyor bile. Arkamda bırakacaklarım. Annem, babam. E Serkan zaten hiç içimizde olmadı. Ben de bıraktım onları öyle mi? Sen başkaydın. Ben çok sonra fark ettim bu evde bir şeylerin normal gitmediğini. Dışarıdan bakınca her şey çok düzgünmüş gibi görünüyordu. Sen bir şeylerin eksik olduğunu daha o yaşta anladın. Peki sen suçlamıyor musun beni? <gülüyor> Niçin? Evi yaktığım sonra da çekip gittiğim için. Aa, bak bunu hiç düşünmedim. <gülüyor> Düşünmek <gülüyor> bir karara varmak istemedim. Kimi suçlayacağımı bilemedim açıkçası. Bir de bunun ağırlığını taşımak istemedim. Uzaktan da olsan... Az çok seni de seveyim istedim. <gülüyor> Çünkü kalanları da az çok sevebiliyorum. Bu az çoklarla bir bütün oluşturmaya çalıştım. Yoksa delirebilirdim. E senin yerine ben delirdim. <gülüyor> ben öyle düşünmüyorum. Ama babam öyle düşünüyor. Aslına bakarsan ben de öyle olduğuma inanıyorum çoğu zaman. Kalırsam bu evi de yakacağımdan korkuyorum. <gülüyor> evet. Babam da öyle düşünüyor galiba. Öyle düşündüğünü biliyorum. Ama korktuğunu sanmıyorum. Hiçbir şeyden korkmaz o. Çünkü hiçbir şey umrunda değildir onun. Kuşlardan başka. Daha önce de gemiler vardı. Hmm, gemiler. Hep onlarla uğraşırdı. İnce çıtalar, yelkenler, çapalar. Gerçeği gibi olurdu. Sonra cilasını atardı. Her taraf onlarla doluydu. Oyun bile oynayamıyorduk. Çünkü gemiler dışında başka hiçbir oyuncak yoktu. Hmm. Neredeyse başka hiçbir eşyamız da yoktu. E biz de mecburen onlarla oynuyorduk. Tabii babam görmeden. Hatırlıyor musun? Bir, Bir tanesini kırmıştım. Seni dövmüştü. Sen aslında evi değil gemileri yakmak istemiştin, değil mi? Gemileri, her şeyi. Tam bilemiyorum şimdi. Ailemizin tek sahip olduğu şey o ev yandı. Geriye hiçbir şey kalmadı. Hata yapmışım. E bu sefer doğrusun denemetin. Neyi? Kalmayı. Hiçbir şey değişmemiş ki. Çok yalnızım Metin. Hepimiz çok yalnızız. Bir şeyler eksik bu evde. Ben miyim eksik olan? Hem sen hem seninle ilgili bir şey. Sanki seninle var olacak bir şey. Bu sefer kal Metin. Ben varken de eksikti. Belki hiç olmadı. Belki bir eksikliğin üzerine kuruldu bu aile. Sevgisizliğin. Ya annem. Aslında hepimizi seviyorum. Hepimize yetemedi. Sevgisini bulaştıramadı bize. Annelik güdüsüyle boşuna çırpınıp duruyor. Bir tek kişinin sevgisi yetmezdi bizi sarmalamaya. Ona yardım et o zaman. Onun sevgisi çok farklı ama. Olduğu gibi kabul ediyor herkesi. Ben değiştirmek istiyorum. Bunu yaparken de her şeyi birbirine karıştırıyorum. Kalırsam onun da kafasını karıştırmaktan korkuyorum. Çok geç olmuş. Hı hı. Ben gideyim. Sen de uyu. Yarın önemli bir gün olacak. Gitsen de, kalsan da. <gülüyor> Kimin için? Hepimiz için. İyi geceler. İyi geceler. ...neden kaldırdın erkenden? Kahvaltı yapalım diye. Hem... ...Metin gidiyor bugün. Şimdi mi gidiyor Metin? Evet. Bilmiyor muydun? Biliyordum ama... ...bu kadar erken mi? Yemekten sonra. Babam gitti mi? Gitmedi. O da yiyecek bugün bizimle. Birazdan iner. Serkan da işe gitmedi. Günaydın. Günaydın Metin. Günaydın oğlum. Gel otur şöyle. Babam inmedi mi? Yukarıda. Birazdan gelin. <gülüyor> Sofrada bir kuş sütü eksik. Epeydir böyle özenmiyordun anne. Kahvaltı sofraları hep böyleydi Nihan. Sen uykunu bırakıp en son ne zaman oturdun bizimle kahvaltıya bakalım? Hı? Demek yokluğunda kral sofrası hazırlıyordunuz kendinize. <gülüyor> Aman <de. ne> kral. <gülüyor> Sultan birinci ee, Esma. <gülüyor> <gülüyor> Gevezelik hep otur o zaman Sultan Esma'nın sofrasını. <gülüyor> Babam gelmeyecek mi? İner şimdi. Ee, çok erken kalkmıştı. Hatta... Hiç... Uyumadı sayılır Hayırdır hasta mıydı Değil değil Serkan Hadi sen de gel oğlum Geliyorum. Ben çayları doldurayım <gülüyor> <gülüyor> Baban da iner o zamana kadar ...böyle kuş kadar yerseniz hemen acıkırsınız tabi. Suyunuz bitmemiş ama... Ha, ...kıştandır. Keşke biz de sizin gibi olsak. Suyla buğdaydan ibaret bir hayat yaşasak kafeslerde. Kanatları olup da uçamama kafeste olmanın en kötü yanı. Kedi olsaydınız kafese bile koymazdık sizi. Burada bu küçücük evde yaşar giderdiniz. Kolsak da gitmezdiniz o zaman... ...sobanın başında mutlu, huzurlu yaşar dururdunuz. Aklınıza uçup gitmek... ...başka yerler görmek de gelmezdi. Hem... ...türlü maskaralıklarla bizi de mutlu ederdiniz. Ama sizin içinizden gelmiyor değil mi? Ormanların, ovaların yanında bu oda... ...bu ev ne ki diyorsunuz? Gülmeye, oynamaya değer mi? Mutlu olmak için yeter mi? <Gülüyor> ...haklısınız. Siz mutlu değilseniz... ...etrafınızdakileri nasıl mutlu edeceksiniz? Asaydın Serkan babanı bekliyordu Ama benim gitmem gerek Bir günde geç gidiver Hep birlikte Metin'i yolcu edelim Ben beklesem bile babam gelmeyecek Nereden biliyorsun e Gelecek olsa şimdiye kadar inerdi Git bak bakalım nerede kalmış ya Zorla mı getireceğiz gelmek istemiyorsan Çek git o zaman Yemeğini ye be git Ne oldu birdenbire Demin pek neşeliydin sultanlıktan Bir saatlik sultanlığı çok mu görüyorsunuz bana Son defada olsa hep birlikte yemek yiyeceğiz diye sevinmiştim Tamam anne tamam tamam Serkan sen de yemeğini ye de git istersen İşine geç kalma Sen de otur o zaman Baban gelmeyecek herhalde Aç gitme onca yolu Benim canım istemiyor anne siz oturun Bitirinceye kadar beklerim ben. A, a, a, olur mu? Özellikle bu böreklerden yemin tavsiye ederim. Bu krallığın en meşhur yiyeceğidir. Sultan Esma kendi elleriyle yaptı. <gülüyor> Tebası yesin, beslensin diye. Nihal, bir dakika ciddi olamaz mısın sen? <gülüyor> Biz neden bahsediyoruz? Sen hala nerelerdesin? <gülüyor> Herkes gerektiğinden fazla ciddi zaten bu evde. Soytarısı da ben olayım dedim bu krallığın <gülüyor> fena mı? E kazık kadar oldun hala soytaralık mı yapıyorsun sen? Soytarılar hiç büyümez sevgili abicim. Aa. Bunu böyle biliniz. Ya ne olur? <gülüyor> Yapabildiği kadar soytarılık yapar E sonra E turşusu kurulur <gülüyor> Soytarı turşusu güzel olur mu peki Ben hiç yemedim de Aa, <gülüyor> Gitmeyip biraz daha kalırsan sana da ikram ederiz e, Çok sürer mi hazır olması Beklemişi <gülüyor> Aa, Uzun süre beklemişi Çocuklar bırakın böyle konuşmayı <gülüyor> Ne demek istiyorsunuz öyle turşu morşu <gülüyor> Kimseye turşu falan yapmıyoruz bu evde merak etmeyin İsteyen istediği yere gidiyor zaten... ...beni dinleyen yok. Sen daha bakalım... ...diğerlerinden fırsat kalıp da... ...doğru dürüst yiyemedin. Küçücük kaldın. Yemezsen yine hep böyle kalacaksın. Gerçi sen de haklısın Büyüysen ne olacak Ne kazanacaksın En fazla daha büyük bir kafes Uçabildiğin sınırlar biraz genişleyecek Oralara da sen uçmak istemeyeceksin bir zaman sonra Hep bildiğin, gördüğün, ezberlediğin yerde Yeni bir yer olmayacak Oturduğun yerden bile görebileceksin kafesin her yerini Hatta uyurken bile gözünün önünden gitmeyecek Hiç değişmeyecek çünkü Sadece suyun, yemin konmuş mu diye gidip bakmak kalacak geriye. Sadece bunun için kalkacaksın yerinden. Dışarıda bomboş bir gökyüzü varken bu kanat bu kafeste kullanılır mı hiç? Onunla gurur duyulur mu? Sevililir mi kanatlarım var diye kimselere gösterilir mi? Ben de gösteremedim. İçime doğru büyüdüler. Büyüdükçe kafesim daraldı, küçücük kaldı. Uçup gidemedim. Bırakamadım Esma'yı. Sonra ilk çocuğun Metin'i. Ama bir gün... Kaçıp gidi gidivereceğimden korktum hep. Bir gün... Onları bırakıvereceğimden. Kaçmamak... Onları bırakmamak için... Kanatlarımı törpüledim. Önce gemilerle... Şimdi de sizinle. İşte... O yüzden... Size ne kadar teşekkür etsem azdır. ...beni nelerden kurtardığınızı bir bilseniz... özgürlüğünüzü üferek. Ben de özgürlüğümü verdim ama... ...kimseye faydam olmadı. Ne uçabildim istediğim gibi... ...ne de kimseyi mutlu edebildim. Hem... ...sizin gözle görülür bir kafesiniz var... ...telden, ahşaptan. Mutsuz olma hakkını herkes verir size. Bense... ...derdimi kimseye anlatamıyorum. Kafesimi gösteremiyorum. Onları inandıramıyorum. Suçut size atıyor. Kedi olmamı istiyorlar bende. Sobanın başında oturmamı. O zaman mutlu olacaklar. Ya ben mutlu olacak mıyım? Şimdiye kadar oldum mu? Metin de benim gibi. Bunu ta başından hissetmişti. Kafeste duramayacaktı. Bir gün mutlaka gidecekti. ...en çok buna kızıyorum belki de... ...evi yakmasına değil... ...bırakıp gitmesine... ...benim yapamadığımı yapmasına... ...bizi bu kafeste bırakmasına... <gülüyor> ...yine gidiyorum. Gitmesini <gülüyor> istiyor mu? Onun da kedi olmasını istiyor muyum... ...dizimin dibinde? Kafesleri görmemesini... ...kafesleri kırmasını... ...ya diğer çocuklarım... Niyan'ım Serkan'ım onları da kafeslerde yaşatmıyor muyum? <Gülüyor> Yemeğiniz bittiyse artık ben gidiyorum anne. Baban gelirdi şimdi. Gelmeyecek anne gelmeyecek. Değişmedi mi fikrin? Hala kararlı mısın gitmekte? Ne değişmiş kalmaya değer? Gitsem daha iyi olacak. Babanla son defa görüşmeyecek misin? Bunu isteseydi aşağı inerdi şimdiye kadar. Babanı biliyorsun. Bildiğim için böyle yapıyorum. Ben gitmeni istemiyorum Metin. Bunu geldiğinden beri kaç defa söyledim sana. Gitmek zorundayım ben. Bak ne güzel vakit geçirdik sofrada. Ne güzel eğlendik. Hep böyle olacak bundan sonra. Otuz yılda bir mi? <gülüyor> hoşça kal Serkan. Hı -hı. Sen de Nihan. Hep böyle kal, olur mu? <gülüyor> Soytarı olarak mı? Evet. Gelip turşunu kuracağım senin. Çabuk gel o zaman. Gelene kadar da sık sık mektup yaz. Varır varmaz yazarım bir tane. Sen de hoşça kal anne. Kendine iyi bak. İnan böyle olmasını istemezdim. <gülüyor> Asıl ben hiç istemezdim oğlum Sana da yazarım anne Sana da Serkan Güle güle Babanın yanına uğrasaydın yine de Onu da görseydin bir Hoşçakalın Bunlar Babam kuşları serbest bırakmış Aa! Aa! Aa! Ne güzel uçuyorlar. Metin e, efendim baba, git babam. Bizimle kal. <Gülüyor> Ve kediler. Adem Terzi'nin yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.